Alo, selamünaleyküm. aleyküm. selam, hoş geldiniz. Yay, hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı yayınlar. Cerebi, hocam o da Allah razı olsun. Buyurun. Bu, bir tane sorum vardı. Daha önce de gerçi sormuştum ama yanılmıyorsam bir şey olmamıştı. Yani araya mı kaynamıştı? Bu kıyamet günü koptuğunda, yani ahirette diyelim kıyamet günü koptuğunda dünyanın sonu geldiğinde Kur'an-ı Kerim'in hükmü ne olacak? Kur'an-ı Kerim ne olacak? Yani hükmü kaldırılacak gibi ifadeler kullananlar varmış. Bu konuyla alakalı hocam bilgilendirirsem ümit olacağım. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Ayrıca özür dileyelim yani e, soru bazen unutulmuş olabiliyor. Ondan dolayı da özür dileyelim inşallah. Cevaplayacağız birazdan. Kur'an-ı Kerim e, yeryüzüne bu dünyada kendisiyle amel edilmek üzere gönderilmiş ilahi bir kitaptır. En son kitaptır onun gönderilişinin gayesi insanların kendi hayatlarını ona göre düzenlemesidir. Gaye bu. İşte Kur'an-ı Kerim günde beş vakit namaz kılın ayetini, hükmünü içeriyor. Efendim malınızın belli bir kısmını zekat olarak verin. Efendim Ramazan ayında oruç tutun. Gücünüz yettiği takdirde ömrünüzde bir defa hac edin. Efendim, işkiden uzak durun, zinadan uzak durun, annenize, babanıza iyi davranın ben gibi hükümler içeriyor. E bu hükümler dünyada, dünya hayatında uygulanması gereken hükümlerdir. Şimdi cennette gireriz inşallah, ümidimiz var. İnşallah. Orada, ve Allah korusun, yani cehenneme girenler için de aynı şey söz konusu. Orada, cennette veya cehennemde. Beş vakit namaz, namaz kılmak diye bir şey var mı? Hayır yok. yok. Efendim zekat vermek diye bir e, yükümlülük var mı? Hayır yok. E, yani e, benzeri şeyler, e, diğer dini hükümler orada uygulanır mı? Hayır, uygulanmaz. E, dini hükümler bu dünya hayatında tatbik edilir, uygulanır. Niçin? Ahirette cehennemden kurtulmak ve cennete girebilmek için uygulanır bu dünyada. Yani bu dünya çalışıp kazanma yeri, ahiret ise ceza ve mükafat yeridir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu dünya hayatıyla ilgili olan hükümleri bu dünya hayatında uygulanır. Ahiretle ilgili hükümleri çok nadirdir. Mesela nedir? O da haber verme, hükümde de değil, haber verme şeklindedir. İşte Cennete, cehenneme girecekler vardır, cennete girecekler vardır. Bunlar Kur'an'da anlatılıyor. Efendim Cenab-ı Allah görülecektir, müşahede edilecektir. Efendim şefaat yapılacaktır insanlara. E, tabii ki bunlar haber verme şeklindedir. Yani bunlar ahiretle ilgili haberlerdir. Yani hüküm değil. Hı. Ama hükümler dünya hayatıyla ilgilidir. İşte zekat vereceksin... Namaz kılacaksın, adam öldürmeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, hırsızlık yapanların efendim elini keseceksiniz, zina yapmayacaksınız, yapanlara işte şu kadar yüz sopa ceza uygulayacaksınız. Ee, ne bileyim işte e, süt kardeşliği olan aralarında süt hısımlığı olanlar birbileyle evlenemezler, efendim kişi falan falan falan falanlarla evlenemez. Gibi hükümler ne, nereye mahsus, nereye yönelik? Dünyaya, dünya hayatına evet. yönelik. Dolayısıyla ahiret e, meydana, şey, kıyamet koptuğunda artık e, Kur'an'ın hükümlerinin uygulanması tabii ki söz konusu değildir. Zaten artık yer başka bir yere dönüşecek. Üzerinde durduğumuz şu yer, zemin başka bir yere dönüşecek. Semavat da başka bir semavata, gökler başka bir göğe dönüşecek. Yevmü tebeddelul ardu gayral ardi ve's Yani o gün, yani kıyamet günü koptuğunda yerler başka yerlere dönüşecek, gökler başka göklere dönüşecek. Artık e, bambaşka bir Hayat başlayacak. Ebedi hayat başlayacak. Dolayısıyla Kur'an'ın hükümleri elbette ki bu dünya hayatı için söz konusudur. Bu dünya hayatında uygulanır. Kıyamet koptuğunda uygulanması zaten söz konusu değildir. Evet.